Radyo tiyatrosu İşat Nuri Güntekin, radyoya uygulayan Yusuf eskin yöneten Altuğ Mankorat, efekt Ertuğrul İmer. Oyuncu sanatçılar Zehra Tuncel Özal. Mürşik Yıldırım Ana Tevfik Ergün Uçucu Şerif Evder Akışık Behbi Orhan Aral Tahsin Adnan Başer Fazıl Ali Aldın Makbule Nuşen Yirgin Koç Abdüsamek Coşkun Kara Cezet Erol Aksoy Müeffet Gülgün Kutlu Efik Bey kardeşim... ...buradaki okullardan birinde Zehra adında bir öğretmen var mı? E var ama niye sordunuz tanıyor musunuz yoksa? O hayır tanımıyorum yalnız dostlarımdan biri... ...bu hanım için sizden birkaç günlük izin istememi rica etmişti de. İzin mi istemenizi rica etmişti? Evet hem de yalvardı. Zehra öğretmenin İstanbul'da ihtiyar hasta bir babası varmış. Son günlerde durumu iyice ağırlaşmış. Belki de izin koparmak için büyütülmüş bir olaydır ama... ...bir şey yapmak mümkün Mümkün değil. tabii mümkün. Ee, yalnız benim bildiğim Zehra'nın kimsesi yoktur. Ee. Buraya milli eğitim müdürü olarak geldiğimde tanıştık. Aşağı yukarı beş yıl oluyor... Hiç babasından söz açtığını duymadım. yok Zehra adında bir başka öğretmen daha mı var? Hayır hayır. E, aradığınız benim bildiğim Zehra olmalı. Zaten ilk sınırları içinde bu adı taşıyan başka öğretmen yok. Valla tevfik be kardeşim. Bana söylenen bu. Babası çok hasta. İzin alıp gelsin diye de benim çok yakın bir dostum. Biraz sonra kendisine sorarız. Bakalım ne diyecek? Zehra öğretmeni hemen görebilecek miyiz? E, zaten size okulları gösterecektim. Önce evet. Zehra'nın okulundan başlarız. Olur biter. Aslında göreceğiniz en iyi okulda onun okuldur. Hmm, Döstenize çok çalışkan. Hem de nasıl. Halk onun okulunu Zehra abla okulu diyebilir. Aferin Zehra öğretmeni. Evet. Cidden çalışkan. Mesela badana için damın aktarılması için para yolladık. Bütün bu işleri tek başına para harcamadan yaptık. Bizim yolladığımız parayla da okul için ders araçları satın aldı. Ayrıca mahallenin zenginlerinden topladığı paralarla okulu genişletti. Bahçe duvarı ördürdü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bahçeye oyun salonu yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bunlar okulun gözde görülen kısımları. Biraz da görünmeyen kısımlarından söz etsiniz Tevfik Bey. Çocuklarımıza verdiği terbiyeyi soruyorsunuz değil mi? O da mükemmel, o da iyi. Bir kahramandan söz ediyor gibisiniz. Hiç eksiği yok bu. Hiç eksiksiz insan olurum. Zehra'nın da kendisine göre eksiği var elbette. Nedir bu eksiği? Şerif Bey kardeşim. Dürüstlüğüne, temizliğine, çalışkanlığına toz kondurmadığım Zehra'nın büyük bir eksiği var. Zehra acımak duygusundan yoksun. Ne diyorsun Tevfik Bey? İnsan olur da acımasını bilmez mi? Bu konuda tartışmalarımız da oldu. Hatta yeri geldi çatıştık da. Bakınız bir örnek vereyim size. Bir gün daireye geliyordum. ...duvarın dibine oturmuş... ...üç kız çocuğu gördüm... Evet. ...çantalarını bir büyük taşın üstüne koymuşlar... ...konuşup duruyorlardı... <gülüyor> ...sizi görünce kaçmadılar mı? Hayır hayır... ...yanlarına yaklaşıp neden okula gitmediklerini sordum... ...birisi gittik ama öğretmenimiz bizi okula sokmadı... ...evlerimize yolladı dedi... ...bu çocuklar Zehra mı okula sokmamış? Evet Zehra almamış... ...çocuklara sordum sebebini... ...zamanında okula gelemiyoruz da onun için almadı dediler... E ...neden zamanında gelemiyorlarmış... E, ...birinin evinde saat yokmuş... bulutlu havalarda zamanı bilemezmiş... ...birisi de annesi hasta olduğu için ev işlerini bitirir... ...küçük kardeşini doyurur... ...ondan sonra evden çıkabilirmiş... E. ...öteki de nalın giyermiş bu yüzden alınmamış okula... E, ...çocukları okula götürüp durumu öğretmeni anlatmadınız... O anlatmasını anlattım ama o yine bildiğinden dönmedi... ...Allah Allah... ...bu kadar da olmaz canım... ...acımasını bilmeyen insan yarım insandır benim gözümde... Buyurun gidelim. Bir de kendisini görelim bakalım nasıl bulacaksınız. Ay, ay, ay. Okul dağılmış. Bakınız Şerif Ali Bey kardeşim. Evet. Ee, şu çocuğun potinini bağlayan hanımı görüyorsunuz ya. Evet. İşte Zehra öğretmen odur. <gülüyor> ben de anlattığınıza baktım da iri yarı biri sandım. Oysa ufak tefekmiş. Zehra Hanım! Zehra Hanım! Zehra Hanım! Hoş Sana çocukluk arkadaşımı tanıtayım Milletvekili Şerif Halil Bey Memnun oldum efendim Ben de memnun oldum Zehra Hanım Biz mülkiyi bitirince o mutasarrıf oldu Ben de milli eğitimi seçtim Şöyle buyurun efendim sizi havuzun karşısına götüreyim Hay hay, hay. Evet Buralarda çok güzel Ağaçları çiçekleri siz mi yetiştirdiniz kızım Ben yetiştirdim efendim Oo, Çok iyi çok iyi Ooo havuzda güzelmiş Arkadaşım Şerif Halil Bey iki gündür misafirim Sizi de görmek isteyince buraya getirdim Evet e, İstanbul'daki bir dostum sizi görmemi istemişti de Sanırım babanızı tanıyorum. musun? Babamı mı? Yanlış olacak benim babam yok efendim Nasıl olur? Aradığınız bir başka Zehra olamaz İl sınırları içinde Zehra adında başka öğretmen yok Okulunuzun adını bile söylediler Madem ki size babam olmadığını söyledim demek ki yok Yine de bu işte bir yanlışlık var diye Şerif Halil Bey'e söyledim Öğleye beş yıldır tanırım seni ama babandan söz açtığını hiç duymadım Yani aradığım Zehra siz değil misiniz şimdi Ben değilim efendim İşte buna evet. sevindim Çünkü kötü haber getirmiştim Ne gibi efendim Babası çok hastaymış İstanbul'a gitmesi için birkaç günlüğüne izin almamı istemişlerdi Hasta mıymış Evet Nesi varmış acaba Söylediklerine bakılırsa son günlerini yaşıyormuş Çok mu hastaymış hayatı tehlikeli demeymiş? Sanırım öyle Sorularım için özür dilerim. şey, buyurun size okulumu göstereyim. Hayır, hayır. Öğrencilerimizin yaptığı resimleri. Bunlar da el işleri. Efendim, ben gidip küçük çocukları tutuyorum. Hayret edilecek şey. Demek ki bana söyledikleri Zehra bu değil. Sanırım ki Şerif Bey aradığımız Zehra bu. E, yalan söylemedi ya. Bilinmez. Ama bu olduğuna eminim. Babasından söz açılınca nasıl şaşırdı. Hatta kızdı. Ne derseniz deyin ilgilendi gibi geldi bana. Desenize bu işin içinde iş var. Bana da öyle geliyor. Neyse. Eh, biz gidelim artık. Gidelim Şerif Halil Bey kardeşim. Gidelim. Gidelim. <Gülüyor> Biriniz... Beni emretmişsiniz efendim. Ee, bir telgraf aldım da kızım. Hemen İstanbul'a hareket etmenizi bildiriyorlar. Ölmüş mü? Kim? Babam. Ee, hayır hayır ölmemiş. Yalnız hastalığı artmış. Gerçi umut kesilmez. Fazla bilgi var mı telgrafta? Hayır. Yalnız mümkün olduğu kadar çabuk İstanbul'a gitmeniz gerekiyor. İşte telgrafınız. Babanız ağır arttı. Değer İstanbul'a gelinizdir. Hemen hazırlanmalısınız kızım. Tren saat on istasyona geliyor. Siz o zamana kadar hazırlığınızı yapın... ...onunla istasyona gidersiniz. Teşekkür ederim. Araba aramanızı gerekme Çünkü gitmeyeceğim. Nasıl olur kızım? Gitmemem gerekiyor da. E, babanız hasta. Hem de çok hasta. Sizi dört gözle bekliyorlar. Siz de gitmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Sebebini açıklayabilir misiniz? Geçenlerde sizden gerçeği sakladım. Babamı inkar ettim. Fakat tam olarak da yalan sayılmaz bu. O Mürşit Efendi... Üstümde babalık hakkını yitirmiş biridir de. Neden kızım? Bütün aileyi yıktı da onun için. Bir ben kurtarabildim kendimi. O da ne güçlükle. Bilemezsiniz sekiz yıl önce bir bozgundan... ...bir yangından kaçar gibi kendimi nasıl buraya attım. Yine de babanızdır kızım. İstanbul'a gitmeyeceğim. Bu Mürşit Efendi'yi tanımıyorum. Tanımamakta da kendimi haklı görüyorum. Madem ki öleceği varmış bir köşede çekilip ölebilirdi. Böyle deme kızım. Hiç mi acımıyorsun? Hiç mi? acımıyorum. ...onun yüzünden acımasını unuttum. Düşkünlere, çaresizlere acımak elinden gelmiyor. Ne yapayım? Böyle söyleme Zehra. Acımasını bilmeyen insan olmaz. <gülüyor> Doğru söylüyorum Tevfik Bey. Babam denen o mühşit efendiyle yüz yüze gelemem artık. Bana sorarsan yine de gitmeni isterim. Ne kadar kötü olsa yine de babadır. Gerçekleri söküp atamayız kızım. <gülüyor> Bu cebim, bir bilseniz... ...çocukluğumu yaşamadım... ...sinin karanlığını unutabilmek için olanca gülümü çalışmaya verdim. Ama yine de kurtuluş yok gerçeklerden. Gerçeklerden kurtulamayız kızım. Yalnız onları göğüslemesini bilmeliyiz. Sen bütün olanları unutup İstanbul' un yolunu tutmalısın. Hadi davran kızım. Şarkınlık içerisinde. Gideyim bari. Yine insanlık bende kalsın. Elini çabuk tut öyleyse. Sen bir çırpıda eşyalarını topla ben de istasyona kadar araba bulayım sana. Hadi. Bir gün önce gelemez miydin kızım? Merhum vefatından... ...üç dört saat önce kendisini kaybetti. Bir daha da açılamadı. O zaman bile... ...Zehra, Zehra diye inlemeye devam ediyor. Baban mı Zehra diye inliyordu? Evet kızım, baban. Bizimki zavallı adam acı çekiyor... ...can veremiyor. Kızının bir şeyini bulup versek de... ...ferah ferah ruhunu teslim etse dedi. Üst sandığını açtık, eşyalarını karıştırdık... ...elimize bir kurdele geçti... Zehra Hanım'ındır dedik verdik eline. Allah senin inandırsın kızım. Müşir Efendi o saat sakinledi. Peki babam ne zamandan beri sizde kalıyordu Behbi Bey? Sen bilemezsin kızım. Biz Müşir Efendi ile akraba oluruz. Bundan bir hafta önce... Hı. ...zeyrek yokuşundan aşağı inerken bir köşe başında burun buruna geldik. Başı açık. Ayakları çıplaktı. ...bir deri bir kemik kalmıştı. Kendimi düşünmeyenin sonu budur işte. Mürşit, sen misin? Bu ne hal dedim. İşitilmeyecek kadar yavaş bir sesle... ...hastayım, sesim çıkmıyor diyebildi. Onun sağlam günlerini de görebildik. Yaptığını beğeniyor musun? Bak ne duruma düştün dedim, ses çıkarmadı. Akraba değil, yedi kat el olsa onu bu halde sokakta bırakamazdım. Alıp eve getirdim. İyi etmişsiniz. Biz yoksul insanlarız Hacca gidecek zekat verecek durumumuz yok Bari bu kadarcık da bizim sevabımız olsun dedik Sevabımız mübarek olsun Ne yapalım Başın sağ olsun kızım Hayat bu Evet hayat Ergeç hepimizin başına gelecek Kızım merhumu görmek ister misin Hayır istemiyorum Allah Allah acayip Merhum babanızın tahta sandık içinde birkaç eşyası var bu sandık nasılsa arkadaşlarından birinin evinde unutulup kalmış. Buraya nasıl geldi? Mürşit Efendi'nin bizim bu köhne evimizde konakladığını duyunca getirip bıraktılar. Sanki isteyen varmış gibi. Eh, hayatta bulunan tek çocuğu olduğunuz için sandık size aitti. Ha, şey, anahtarlarını alın kızım. Hayır, hayır. Bu insanla aramda hiçbir ilişki kabul etmiyor. Sandığı yarın mezarlığa gelecek ıskatçılara gelirsiniz. Yalnız borçları kalıyorsa onları ödeyeceğim tabii. Eh. Hadi kızım, ölü şu yan odada. Sizi beklediğimiz için kaldırmadık. Onu dünya gözüyle son defa görün. Belki bana kötü insan diyeceksiniz. Ama ne yapayım ki annemi, kardeşimi, büyük annemi türlü eziyetlerle öldüren, beni küçük yaşımda sokağa atan bu adama baba diyemiyorum? Biliyorum, ama yine de babanızdır. Ölüden öç alınmaz kızım. Başka türlü hareket etmek elimden gelmiyor. Ölüyse buyurun içeri yatıp uyuyun. Biz Mürşit Efendi'yi sabaha kadar bekleriz. Sabah olunca da... ...ölüyü götürüp gömmek düşer hepimize. Peki efendim nasıl istersen. <Gülüyor> Kirli geçmişinle... ...döküntülü sandığını miras olarak bıraktınan Mürşit Efendi... ...mirakın böylesi de görülmüş değil. Renkli bez parçaları, silinmiş fotoğraflar. Kudelayla bağlanmış bir tutam saç. Aa, bu ne? Oo, diploma. Hem demekle minik Allah Allah. Aa, bu da nesi? Hatıra derdiri. 25 Ağustos. Gün ...mektebi mülkiyeden diplomamı aldım. Memleketin belli başlı insanları arasına giriyorum. Aç, susuz, uykusuz geçen yoksul günlerime Allah'a atmaladık. Bir daha vezir bu zavallı bekar odasının önünden bile geçmişim. Annemi düşünüyorum. Zavallı kadın. O kadar acele edecek ne vardı? Ne olurdu bugün sağ olsaydın oğlunun başarısını gözünle görseydin işte Suvas iline mayiyet memuru oldum arkadaşlarımın arasında ilk memuriyet alan benim diploma aldığım gün en büyük en güzel günüm demiştim yanılmışım ben asıl bugün dünyaya geldim bir küçük masam kendime ait bir evim var programımı önümdeki masanın kırık camına yerleştiriyorum Yalan söylemeyeceğim Her zaman vicdanımın sesini dinleyeceğim Kanunların dışına çıkmayacağım Rüşvet almayacağım Meslektaşlarımla iyi geçineceğim Burada şimdilik en iyi arkadaşım Milli Eğitim Başkatibi Tahsin Efendi Bugün hava güzel evlat Yemeğe de epeyce zaman var Biraz dolaşalım mı? Dolaşalım Tahsin efendi Bugün fazla bunaldım nedense <gülüyor> İyi iyi bunalmaya başladınsa Adam oluyorsun demektir Oh ne güzel Allah'ın en büyük nimeti Hava ile su Bunlardan yararlanmasını da bilmiyoruz Arada bir akşamüstüne dolaşmak ne iyi olur Mürşit Evlat Dolaşmak bizlerden geçmiş Sen bana bakma Eve gitmeye canım istemiyorlar Rakı içsem dayak yemekten beter oluyorum Canım sıkılıyor Tahsin efendi Bugün istemeden arkadaşlarımdan birini incittim Aferin aferin Dedim ya adam olmaya başlıyor Hep söylerim ya Daha toysun Bu hayatta her zaman kibarlık sökmez Çaresiz alışacaksın e, Neydi zorunuz? Kendisine ait olan bir işi bana yüklemek istiyordu Adam haklı Haklı mı dedin? Haklı ya. Bak sebebini söyleyeyim. Ateş gibi bir genç. Durmadan çalışıyor. Amirlerin başlangıçta bundan hoşlanıyorlar ama bir zaman sonra alışıyorlar. A alışıyorlar mı? Alışıyorlar ya. Nasıl ki akşama kadar uyuklayan öteki arkadaşlarına alıştılarsa senin çalışkanlığına da alıştılar. Ötekiler daireye geç gelse gözleri görmez. Sen geçirsen gözlerini açarlar. Marifin raporları ile sen, muhasebenin cetvelleriyle sen, bilmem hangi dairenin ile sen uğraşıyorsun. Ee, ne yapsın? O arkadaşında kendi işini sana yükletmek istemiştir. <gülüyor> İstaa kurtsam kaldı, zira beni kaymakam olarak gönderiyorlar. Kaymakam olarak mı? Bak buna sevindim. Yalnız oralarda söylediklerimi unutayım den. Dünyayı iyi tanı evla. İlçede büyük bir hevesle çalışacaktım ama olmadı su yoktu halk kokmuş bir bataklıktan su içiyordu çocuklar arasında müthiş bir dizanteri hüküm sürüyor her gün hükümet konağının karşısındaki mezarlığa bir iki masum cenazesi geliyordu belediye doktoru içilecek su gelmeyince bu ölümlerin önü alınmaz diyordu vilayete belediyeye hasımlı dört yana başvurdum. Düşüncemi hepsi kabul ediyordu. Fakat işler çok ağır yürüyor. Mini mini çocuk tabutları penceremin önünden geçmekte devam ediyordu. Bu cenazeleri gördükçe boğazım tıkanıyor. Yumrukla göğsüme vurarak katil katil bunları sen öldürüyorsun. Hani vicdanının sesini dinleyecektin diye söyleniyor. Bazen Bazen de kırarak ağlıyordum. Sonunda istediğim tahsisatın bir kısmı geldi. Hemen işe başladım. Geceli gündüzdür çalıştım. Toz toprak içinde uğraştığımı görenler bana... <gülüyor> ...ırgat başı adını taktılar. Para bittikçe ilçenin zenginlerine koşuyor... ...yardımdır, boştur istiyordu. Bir gün yine işçilerle birlikte toz toprak içinde çalışıyorken... Arabıyla temiz giyinmiş iki müfettiş çıktı geldi. Bana işten el çektirdiler. Sorguya çekildim. Suçum çoktu. Keşif raporları hatalıydı. İhale için gerekli olan zaman dolmamıştı. Halktan baskı yoluyla para toplamıştım. Yine iyi adamlarmış. Mahkemelerde süründürmediler de... Şartları daha kötü bir ilçeye gönderdiler. Hayret doğrusu. Bunları yazan baba mı? Sonunu merak ediyorum şimdi de. Hayatımın sabıkalı yönü nasıl başlayacak acaba? Dört yıl bu defteri eline almamış. Sonra yeniden yazmaya başlamış. Bu zaman içerisinde başıma gelmeyen kalmadı. Doğu illerinden çoğunu gezdim gördüm. İftiraya uğradığım günler oldu... ...suslandırılıp mahkemelere de verildim. Köylerden birine giderken uçuruma yuvarlandım. Bana bir şey olmadı ama... ...zavallı hayvanım öldü. Günlerden bir gün... ...aşiretlerden biri isyan ettiği... ...bulunduğum ilçe merkezini... yağma etmek için bastı. Jandarmalar halkın yardımıyla... ...asileri kaçırdılar. Bu benim başarım sayıldı... Tahiliye Nezareti beni teltif etmek istedi... ...istesem mutasarrıf da olabilirdim. Açık olan Diyarbakır Tahrirat Müdürlüğü'nü istedim. Kabul ettiler. Fazıl Efendi mi hastalanan? Ya, evet evet Gidip bakayım. Geçmiş olsun efendim. Bir şey mi oldu yoksa? Kuzum müerşid efendi. Efendim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni evime kadar götürürseniz sevinirim. E, elbette. Ben şimdi bir araba bulur sizi götürürüm. İsterseniz birlikte daireden çıkalım. Çok iyi olur. Buyurun, buyurun. Yaslanıktır maşallah. Nasılsınız? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Bana büyük geçmiş olsun diyin Mürvet Efendi. Ölüyordum. Ölüm o kadar korkulacak bir şey değil. Çoklar olmaz. Şu düşündüğünüz şeye bakın. Ufak bir baygınlık geçiren her adamın ölmesi gerekse, <gülüyor> <gülüyor> dünyada tek insan kalmazdı. Oh, yine fenalık yaptı. E, İnanış yok kendim. Nefes alamıyorum. Gömleğimin yakasını açam, açabilir misin? Çok, çok kötü Ne şey? Oh. Evet bir dakika, bir dakika kıpırdamayın. Oh. Şimdi sizi rahatlattırayım İşte, İşte bakın. Gömleğinizin yakasını açtım. Evet. <gülüyor> ya daha iyisiniz değil mi? Evet de gelmiştik Arabacı, sağdaki evin önünde hemen dur. Ben gidip ailesine haber vereyim. hastalandı. Hadi efendim. Sonra bir Allah'ım. Allah kızlar yoksa çok ağlar. Nerede o fazla geldi nerede? Arabada efendim yatıyor. Ne? <gülüyor> ...bancının hatıra gözden geçiriyormuşum gibi geliyor bana. Şu yazılarla onu yan yana getirdim mi... ...şaşırmamak mümkün değil. Hepsini okuyup bitirmeli. Diyarbakır Mal Müdürü Fazıl Efendi... 200 lira kadar borçtan başka bir şey bırakmamıştı. Alacaklar cenazenin kalkmasını bile beklemeden... ...dört bir taraftan geldiler. Birkaç gün içinde... ...ne var ne yoksa satıldı... Hazıl Efendi'nin karısıyla kızına memleketlerine dönecek kadar bile para kalmadı. Mal müdürünün yakın dostlarından değildim. Son nefesini bir rastlantı sonucu yanımda vermesi... ...ailesiyle aramızda akrabalığa benzer bir yakınlık doğurdu. Onlara yardım ettim. Kızları ve tanımı çok beğeniyordum. Dikkatı çekecek derecede güzeldi. Ağırbaşlı bir görünüşü vardı. Eee... ...evlenmek için daha ne kadar bekleyebilirdi? Bir gün... Emin olunuz bey oğlum... ...ben burada sadece merhumu bırakıp gittiğime yanmıyorum. Yoksa... ...benim bilmediğim bir başka tasanız mı var? Tasa ...sizi burada bırakıp gitmemiz tasaya <gülüyor> Çok teşekkür ederim efendim. Fena günlerde elimizden tuttunuz. Benim için hemen hemen bir evlat oldunuz. Sağ olun... Ben de sizi bir büyük bir anne olarak görüyorum. Aha, size anne olmayı ne kadar da isterdim. Ben de yalnızım. Benim de bir anneye ihtiyacım var. Zaten kızınız Müveddet'in iyi bir hayat arkadaşı olacağına inanıyorum. Oh, bu isteğiniz kızım Müveddet'i de çok sevindirecek. Bilmem ki müveddet ne der ah, Ne dessin sevinir Benim gibi o da sevinir Hemen evlenirdik Diyarbakır çarşısının iyi yerinden ev tutar yeniden düzen kurar Öyleyse hazırlıklara başlayın Ben de hemen gidip müveddete durumu anlatayım oh, oh. Evim ne kadar da güzel Hele karım Hele müveddet o evin biricik süsü. Güzel dedikleri de müveddet gibi olmalı. Mürşit oğlum neler söylüyorsun kendi kendine? Ee, yeni eşyalarımıza bakıyorum da... Aa, yeni eşyalarımız güzel. Bize göre çok bile. Benim için hiçbir şeyin önemi yok. Bir lokma bir hırka yeter. Yalnız zavallı kızımın işlenmesinden korkarım. Ne kadar olsa taze, cahil. Ee, bir şey mi oldu anne? Müveddet'in işlenmesini ben de istemem. Ee, geçenlerde alay müftüsü... ...kızına bir roza yüzük almış. Yavrumun gözü toktır ama ne de olsa çocuk. Bir türlü kızın parmağından gözünü ayıramadı. Müveddet yüzüğü çok mu beğenmiş? Aa, beğenmese bakar mı hiç? Öyleyse... Hemen bulur buluşturur bir yüzük alırım ona. Vallahi söylemekten maksadım yüzük istemek değildi oğlum. Sakın aklına bir şey gelmesin. O nasıl söz anne? Karım daha iyilerine layık. Evladımdan çok seni. Senin şerefini düşünüyorum oğlum. Kimsenin yanında küçük düşmeni istemem. Şam kumaşından perde bizim neyimse. <gülüyor> İki top basma yeter de artar bile. Yalnız sokaktan geçenlerin pencerelere baktıkları zaman... ...Tahirat müdürün evine bakın diye ayıplamalarından korkarım. Borç harçı yine de en iyilerinden alırım anne. Siz hiç. ...hiç pasalanmayın. <Gülüyor> ama yüzünüz asık. Bir şey olmuş gibi duruyorsunuz. Bazı dedikodulara canım sıkıldı da... ...oh neler söylüyorlarmış neler. Ya yeah. ee, istedikleri hastalık Hastalıklı ihtiyar kaynanasını mutfağa atmış... ...yemek pişirtiyor diyorlarmış. Kaynanasını mutfağa mı atmış diyorlar? de ne? Evimizdeki dirlik güzellik gözü kör atıcalar. Sözde aramızı bozacaklar. N nasıl, nasıl aramızı bozacaklar Öyle ya çocuğum öyle ya Bu söz kulağına giderse kaynanan beri ötüde beri de Söyleyip geziyormuş diye hatırım kalmaz mı Neden hatırım kalsın anne Ben elinde dikodularına önem verecek adam mıyım hmm, Ben geç romatizmalı hastalıklı bir kadınım ama Senin güzel hatırın için Evladımı mutluluğu için Bu yaşımda ocak başlarında kabılmak değil Ateşlerde yansam gam yemem Anneciğim Bunlara söylediğine iyi ettin ben senin yorulmanı da başkalarının yanında küçük düşmeni de istemem. Yarından tezi yok beğendiğin gibi bir atçı bu. <gülüyor> Benim melek damadım, Kızımdan çok seni seviyorum desen yalan değil. işte <gülüyor> ee, şey anne müveddetin ortalarda göründüğü yok. Bir yere mi gitti? Bir taraflara çıkacak hali var mı? O oğlum hasta içeride yatıyor zavallı. Hasta mı dedin? Başım ağrıyor demiyor muydu? Şimdi hepten yataklara düştü. Ya Doktorlarda bir şey yok diyorlar Ne yapayım bilmem ki oh, oh, oh. Başım düşüyor Gel Mümedet kızım gel oh. Mülsütle hal yolu söz ediyoruz da Gel çocuğum gel Şu başım nasıl ağrıyor anlatam Geçmiş olsun karıcığım Doktorlar da getirdi ilaçlar da aldım Bir şeye yaramadı oğlum Hangi doktor geldiyse bir şey yok diyor Ne yapalım Aa, e, ben sana bir şey söyleyeyim mi oldum e, Müveddet sıla hastalığına tutuldu Ne dedin nasıl İstanbul'a gidebilseydik bu ağrılardan da kurtulurduk. Ya, ya sıla hastalığı demişler buna kolay mı e, Nasıl olur müveddet İstanbul'u bilmiyor Bilmezsin mi? sıla toprağı bu Tütmez mi sanıyorsun insanın gözünde Aa, Ah hele bu sıla İstanbul'sa Diyarbakır'da Bakır'da kaldık da ne oldu? Ola ola bir tahsilat müdürü oldum. Hep burada mı kalacağız? Arkadaşların birer birer köşe başlarını tutuyor da senin kılın bile kıpırdamıyor. Ne yapmamı istiyorsun yani? Buralarda gençliğimi özledirmede ne yaparsan yap. Arkadaşlarına yazımı yazarsın, tel mi çekersin? Ne edersen et de kendine İstanbul'da iş bul. İstediğin hemen bulunur mu sanıyorsun? Gevşek davranırsan elbette bulunmaz. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Bunu bilmiyor musun? Tahirat müdürlüğünü beğenmiyor musun? <gülüyor> Müdürlük. Hiç olmazsa gözünü biraz daha açamaz mıydın? Herkesin parasına karşılık bizim yün yün borcumuz var. Böyle söyleme Müveddet. Borca giriyorsam senin için, senin ihtiyaçların için giriyorum. Bak sen şuna. İhtiyacımı gidermeyecektim de neden evlendin? Yorganımıza göre ayak uzattığımız var mı bizim? Söyletme fazla Müveddet. Uzatmayın çocuklar uzatmayın. Dost var düşman var uzatmayın. Aa, e bakın söz borçtan açıldı da aklıma geldi. Nafa mühendisi karısına valinin düğünü için bir kadife elbise yaptırmış. <gülüyor> Kadın orada burada bakalım ...tahrirat müdürün hanımı düğüne nesini giyip gelecek diyormuş. Müveddet'in hastalığını öne sürsek de düğüne gitmesekler mi? <gülüyor> Müveddet'in yok mu giyici anne? O mavi takımı daha geçen ay diktirdik. Herkesin sırtında o kumaş. Daha ne kadar giyeceğim? Aman canım düğüne gitmeyiz olur biter neden ağzınızı yoruyorsunuz? Borçla değil mi bir de kadife kumaş alalım bakalım oldu mu? Hı, hele şükür. Kadife elbise yaptıracak. Sen onu bunu bırak da İstanbul işine bak. İstanbul'a gitmenin yollarını ara. İstanbul'a da gideceğim. Bakalım orada ne yapacaksın? <gülüyor> Aklınla bin yaşa evladım. Bizi bu Diyarbakır'dan kurtar. Müveddete güzel dedikçe... ...davranışları değişiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Ortada bir kötülük yok ki evladım. İstanbul'a gidelim diye Fazıl Efendi'ye de söylemiştik. Sözümüz geçmedi. Ah, ah onun elinden çektiklerimi anlatsam şaşarsın. Sert erkekti. Onun eziyeti yetmiyormuş gibi... ...komşuların dedikodusu da çıkardı ortaya. Bizi kimseler çekemezdi. Neden çekemesinleri? Komşularının alacağı vereceği yok ki sizinle. Öyle deme oğlum çekemezlerdi. Hem belediye tabibi hem de öteki doktorlar... ...Müveddet'in hastalığı için sadece sinirleri gerilmiş o kadar dediler. Ama ben yine de İstanbul'a gideceğim. Hele göreceğiz orada neler çıkacak karşımıza. <gülüyor> İyilik güzellik çıkar. Ne çıksın başka? İstanbul'a gidiyor musunuz öyle mi? Evet... Gümrük'te bir müfettişlik için söz verdiler. Fena ettiniz. İstanbul'un sizin için yıkım olacağını sanıyorum. Eşimin sıhhati için gitmem gerekiyor da. Ya öyle mi? Yolculuk ne zaman? Niyetim yakında. Fakat bazı engeller var. Para meselesi değil mi? Evet Abdülsahmet Bey. Para sıkıntısı çekiyorum. Ben sizi öteden beri severim. Dilerseniz size bir miktar para verebilirim. Teşekkür ederim. Ben de nasıl açayım diyordum. Efendim ben sizin İstanbul'a gitmenizi istemiyordum. Fikrimce bu sizin için iyi olmayacak. Madem ki olan olmuş... ...e bunca yıllık tuz ekmek hakkı var. Size ufak bir hizmette bulunmayı görebilirim. İsterseniz senet yazalım. Hacet yok. Ne zaman eliniz genişlerse gönderirsiniz. Şayet Allah göstermesin işlerimiz daha fena giderse O zaman sizi sıkıştırmam Teşekkür ederim efendim Başka ne diyeceğimi bilemiyorum Ne olacak Müşit oğlum Ben görevimi yapıyorum Beyefendi Sizin kadar yüksek ruhlu insanlar Dünyada az bulunur Kayınvalidem de ayrıca bir ricada bulundu Elçiye zeval yok değil mi efendim Buyurun Efendim Evimizde fakir bir hafız yatıp kalkar Bir de ihtiyar anası var kendi hallerinde fakir insanlar Bize o kadar alıştılar ki Ayrılacakları için tasalanıyorlar. Biz buradan gittikten sonra Yersiz yurtsuz da kalacaklar Demek sizin evde kendi halinde Bir hafız kalıyor ha Kayınvalidemin aklına bir şey geldi İstanbul'da efkaf işlerinde Cami hademeliği gibi işler bulabilir dedi. Evet başka Sizin sözünüz geçer hem siz Diyarbakır'ın zenginlerindensiniz... ...hem de yıllardır burada... ...Efkaf Müdürlüğü yapmaktasınız. Hatta... ...Efkaf Nazırlığına getirilmeniz söz konusu olmuş. Bu fakire yardım elini uzatırsanız... ...bizi çok sevindireceksiniz efendim. Rüşüt oğlum... ...ben kimsenin işine karışmak istemem. Buna rağmen sana çok önemli bazı şeyler söyleyeceğim. Beni baban yerine tut. Yanlış anlarsan o da senin bileceğin şey. Üzerime düşen insanlık görevini yapayım da... Buyurun. Buyurun Samet Bey. Sizi dinliyorum. Birşiktoğlu. Sözümü sonuna kadar dinle. Bugün değilse bile yarın mutlaka bana hak vereceksiniz. Şu kızını aldığın aile var ya. Çok kötü ailedir. Diyarbakır'da artık çocukların bile bildiği bu gerçeği yalnız siz bilmiyorsunuz. Neler diyorsunuz efendim? Evet aynen böyle. Adını dilinden düşürmediğin kayınvaliden bir yılandan farksızdır. Zavallı Fazıl efendi onlar kahrından öldürdü. Allah Allah. Ölüm onun için kurtuluş oldu. Şu ana kadar bunları söylemek de istemiyordum. Son can duyunca... ...süreden çıktı? O sözde hafız kimdir? Evinizde ne iş yapar biliyor musun? Kayınvalidenin aşırıydı. Bunu herkes bilir. Kötü ruhlu kayınvaliden... ...Mürşüt Efendi'yi bu kadar saf ve temiz görünce... ...adamı eve alıp besletmeye cesaret etti. Olayları birer birer hatırlarsanız... ...siz de anlarsınız. Neden borca battım boğazına kadar... Zengin ailelerle yarışa kalktılar da ondan. Sonra o sonsuzların dedikodularına kaptırdın kendini. Ceza reisiyle yol ortasında dövüş tutman nedendi ha? Nedendi? Karının yüzünden değil mi? Korkarım ki İstanbul'da buradakinden kötü olacaksın. İşte Mürşit. Bunları söylemekle insanlık görevimin yerine getirdim. Bundan sonrası sana düşüyor. Hadi yolunu aç. Elim ayağım birbirine dolanmaya başladı. Hem defterin ilk bölümünü burada bitiriyor. Birkaç tarafa da yırtılmış. Sinitli rakamlar, adresler, evrak numaraları. Benim kalip babam. Bir yanda gibi mülkiye diploması. Bir yanda sokaklara düşmüş insan. Yapacak olanlar. Ben Diyarbakır'dan döneli on yıl oluyoruz. Rahmetli Abdü Samet Bey nasıl bir aileye düştüğümün ne olacağını bana daha o zaman haber vermişti. Ne ki müveklik'in güzelliğine kapılmıştım. Bir kere hayatım kaymıştı. Söz verilen gümrük müfettişliği için iki ay uğraştım. Bu arada evimin gündelik ihtiyaçlarını da gidermem gerekiyordu. Artık içki içmeye başlamıştım. Beni destekleyen yoktu evde. Onlar için eve giren para önemliydi. Nice uğraşmalardan sonra gümrüğe girdim. Evdekilerin kötü tutumları yine devam ediyordu. Artık yüzlerindeki maske düşmüştü. Kayınvalidem çocuklarımın gözünde beni küçük düşürmeye çalışıyordu. Borçlarım arttıkça masrafı kısıyor, masrafı kıstıkça üstüme atılıyorlar, sonra başlıyorlar da ağlamaya. Durumu gören çocuklarım Ferea ile Zehra da onlara katılıyordu. Asıl dertlendiğim çocuklarımdı. Müveddette kayınvalidem onları kendi modelleri gibi yetiştiriyorlardı. Gümrükte borçlar ve evdeki sızlanmalar yüzünden görevimi kötüye kullanmaya başladım. Çok, çok para yediğim günler oldu. Eve fazla para getirince nereden bulduğumu soran yoktu. Bir gün... Gümrükte yaptığım hırsızlık ortaya çıktı Cezaevine düştüm İşimden de kişiliğimden de olmuştum Artık bana sürünmek kalıyordu Bacanamın başına gelenler de başka türlüydü Oysa iyi bir insandı Zengin bir de Onun da burnundan getirdiler hayatı Kaynanama göre erkekler kötü insanlardı Erkeklere yüz vermemek gerekti Hatta kıskandırılmalıydı da Ruhsar da bunu yaptı Kocasını kıskandırmak için bazı numaralara girişti Edindiği arkadaşlarla düşüp kalkmaya başladı Bacanam onu suçüstü yakalayınca Çekti vurdu Kendisi de Akka zindanında öldü Ya ben ne olmuştum? Komşumuz Mesadet'in kardeşi Necip bana iş vermişti Yanında iyi parayla çalışıyordum. Bir sabah evde bazı evrakımı ararken elime bir deste mektup geçti. Hayretle açtım. Bunlar bana iş veren Necip'ten karma gelen aşk mektuplarıydı. Hem de yıllar yıllı sürüp gitmişti. O öfkeyle Necip'i bir güzel dövdükten sonra yeniden eve geldim. Neden iş verdi bilemiyorum. Aklı başında bir insan bana iş verebilir mi? Komşumuz Mesadet Hanım... ...sefanetimize acıdı da... ...kardeşi Necip Bey'e yalvardı. <gülüyor> Demek bize acıdı. Bari sen de bu defa insan gibi çalış. Bağlılık ve itaatten ayrılma. Necip'in yanında mı? Başka nerede hiç buldun ki? Kim dönüp baktı sana? O ağzından düşürmediğin Mesadet var ya... ...bundan böyle eve adımını atmayacak anladın mı? Ne dedin ne dedin? ...çocuklarımıza hediyeler alan... bizi kardeşi gibi bağrına basan vesayet size gelmesin mi dedin? Onu da kardeşi Necip'i de bir daha burada görürsem evi başına yıkarım müveddet. Sen çıldırmışsın iyice. Cebin üç beş kuruş para görmüştü. Çıldıran da insanlığını yitiren de sensin. Bu mektuplar kimin? Ne mektupları? Necip'ten sana gelen mektuplar. Onu da aldım ayağımın altına zor kurtardılar. Ne? İtini i̇şte bıraktın ha? Ne oluyorsunuz yine? Ortaya çıkan kötülüklerin hepsi senin başının altından çıkıyor. Sutacak mısın yoksa susturayım mı? Aaa! Yedişim komşular! Çıkıştı başına vururum. Önceden... Hepinizi de göstereceğim. <gülüyor> Kötülükleriniz yalnızca kalmayacak. Yedişim başımıza gelenler komşular! Yedişim <gülüyor> yedişim! O kızın ferahiyi de evden bir çıkarmayacaksınız anladın mı? Daha 13 yaşına varmadan kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Gece yatılarına gitmeyecek hepimiz hecatiz mi kalacağız Bacanam elini kana bulaştırdı ama ben bulaştırmayacağım artık aramızda hiçbir şey kalmadı yalnız çocuklarımın yarını için çalıştım kaç kızım kaç seni öldürecek mi asıl seni öldürmem gerekiyor ama elimi kana bulaştırıyorum varmış. İyi ki evden ayrıldım. Elim kana bulaşmadan ayrıldım. Nedir bu başıma gelmemiş? Çocuklarım hayal kırıklığına uğrayacaklar yine. Beni kötünün kötüsü biliyorlar. Annelerinde de kötü biliyorlerse hayatları bütünüyle karanlık olacak. Ama Duyur Artık benim için müveddet adında kimse yok. O sen misin Mürşit? Ne yapıyorsun bakalım ne iş görüyorsun? Sarayda teşrifat naziriyim. Peki nedir bu halin? Mektebi mülkiyi bitirdiğimiz yıl ayrılmıştık değil mi? Evet o günden bugüne hiç görüşmedik. Sen nasılsın Cevdet hayatından memnun musun? <Gülüyor> Rumeli sancaklarından birinde mutasarruftum. Bu seçimde beni mebus çıkardılar oh, Allah daha iyi et. Sana bir yardımda bulunabilir miyim müşit? Geçti Cevdet geçti Bu aslantı bir iki yıl önce olsaydı belki bir iyilik edebilirdin Fakat şimdi ölüler gibi. E senin için mutlaka bir şeyler yapmalıyım müşit Cevdet He. Bana gerçekten bir iyilik yapmak istiyorum. Elbette ona ne şüphe Bak iki kızım var Biri hasta Doktorlar ölecek diyor Bu gidişle ötekinin de Ne olacağı belli değil Zehra'mı Bir yatılı okula kıpırlıktirebilir misin? Senin hatırlı ahbapların vardır Geceyi gündüze katar Bu diliğini yerine getirmeye çalışırım Sağ ol Cevdet Bu diliğini yerine getirirsen Bana edebileceğin tek iyiliği etmiş olacaksın Neden bu kadar kötümsersin Anlamıyorum Yusuf şey. Hiç sorma dostum Sorma. Bir kör kuyuduyum ki sorma. Babamı ne kadar da yanlış anlamışım. Hatıra defteri de bitmedi. Bir kart sayfayı da okuyayım. Ya. Ferah'yı toprağa verdim. Cevdet Zehra'yı yatılı okula yazdıramadı. Yine onun aracılığıyla bir marabet mektebine yazdırdım. Zehra'yı evden aldığım gün ana kız üstüme çullandılar nereye götürüyorsun diye. Aradan dört yıl geçti. Zehra'yı uzaktan görebildim. Genç bir kız olmuştu. Okul arkadaşlarının arasındaydı. Onu bir kere duyuncaya kadar kucaklamak isterdi. Fakat buna imkansızdı. Çocuğum arkadaşlarının arasında küçük düşerdi. Bu döküntü insan mı baban derlerdi? Kucaklayamadım. Ne yapalım? O mutlu olacak. Ölü bir insanmış Değerini hiç bilememiş Gidip babamın ölüsünü sandım Doya doya göreyim Gel kızım Uyuyamadın mı? Uyuyamadım Hep babamın başından bekledim Son görevimizi yapıyoruz kızım Ölüler yalnız bırakılmaz. Öyleyse ben de bekleyeyim. Şöyle... ...şu tarafa otur kızım. Baba. Zavallı babam. Bu dayanıklı olma yavrum. Ölümün ne gelir ki. Baba. Baba. Zavallı babam. Affet beni. Affet. Acımasını şimdi senden öğrendim. Affet. Afiyet beni, baba. Dinleyiciler Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı, Gülsüm Ezgi'nin radyoya uyguladığı Acımak Aslı oyunu dinlediniz.